Bugünkü e, dersimizi de bir kardeşimizin talebi üzerine İslam, Müslümanlar neyle, nasıl, hangi yolla, hangi yöntemle izzete, yeryüzünün hakimiyetine ulaşırlar? Hangi yolu, hangi yöntemi izlemeleri lazım? bunun üzerine yapacağız. Belki bunun üzerine pek çok ders yapılabilir ve bunun mukaddimesi olabilecek pek çok şey söylenebilir. Nur suresinin her birinizin bildiği bir ayeti kerimesini beraber okuyacağız. O ayeti kerimede Rabbimiz Tebareke ve te bize ne buyurduğunu göreceğiz. Bu ayeti okumadan önce bir büyük hakikat var. sen bu zamanda ümmeti Muhammed arasında şiddetli bir şekilde ihmal ediliyor, öğrenilmiyor, öğretilmiyor, terk ediliyor. Önce onu zikretmek istiyorum kardeşlerim. Zaten ayet-i kerimenin içerisinde de bunun konusu gelecek. Bizim yaratılmamızın var edilmemizin fert olarak hikmeti ibadettir. E bunu zaten biliyorduk diyeceksiniz. Yok. Bu hakikatiyle bilinmiyor. Tekrarlanan bir şey ama hakikatiyle bilinmiyor. Bir defa biz fert olarak her birey yeni Türkçe ile Allah için onu tanımak, ona ibadet etmek için yaratılmıştır. Bu gayenin, bu hikmetin, bu amacın önüne başka hiçbir şey geçemez. Diğer her husus Buna taalluk eden bununla ilgili bunu tamamlayan bunun feri olan şeylerdir. Allah Subhanahu ve teala'nın nice emirleri var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nice yol göstericiliği var. Bir sürü yasaklar var terk etmemiz gereken. Bütün bunlarda da türlü türlü dünyevi ve ukrevi fevaitler var. Faydalar var. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmekte, yasaklardan uzak durmakta, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmekte, dünyevi bir sürü maslahatlar var, faydalar var. Aynı zamanda uhrevi, ahirette, cehennemden kurtuluş ve cennete ermek gibi mücbel bir şekilde ifade edebileceğimiz ama ayrıntılı olarak saymaya kalkışsak sayamayacağımız kadar Faydeler ve maslahatlar var. Fakat biz bu emirleri, bu yasakları öncelikle her şeyden önce o fevaid ve o maslahatlar için değil, ne için yaratıldıysak onu gerçekleştirmek için yerine getiririz. Tekrarlayayım. Biz Allah'ın bu emirlerini Yerine getiririz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gideriz. Dünyevi ve uhrevi menfaatlerinden, maslahatlarından, faydalarından dolayı değil. Öncelikle biz bu emirleri yerine getirir. O yasaklardan uzak durur. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ederiz. Bu kendisi için yaratıldığımız şeyi olduğu için. Biz ibadet için yaratıldık. Bizim en büyük önceliğimiz budur. Allah'ın emirlerine de Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadet kastıyla yapışırız. Sarılırız. Yüce Allah azze ve celle'ye karşı kulluğumuzu göstermek için yapıyoruz. Bazen bu faydeler ve maslahatlar o kadar ön plana çıkartılır ki o ibadetin ibadet olduğu unutulu veriliyor. İbadetlerde mahz ibadetlerde bile yani tamamen taabbudi olan sadece şa'linin emretmesiyle bilinen ve akıl ile kendisine bir yol bulunamayan mahz ibadetlerde bile illa dünyevi ve uhrevi faidelerimiz gizlenmiş olabilir. Bu fevaidi, bu maslahatları, bazıları istimbad edip çıkartıyorlar ve o ibadetin gayesi haline getiriliyorlar. O kadar öne çıkartıyorlar ki hususta huluva bile gidiyorlar. Namazdan, hacdan, zekattan, oruçtan sağlık faideleri, tanışma, mesela hac, kongredir, Müslümanlar tanışırlar, birbirleriyle kardeşlik yaparlar, birbirlerinin haliyle hallenirler vesaire vesaire. Bu faideleri Gerçekten hacda Müslümanların tanışması yok mu? Var. Müslümanların birbirlerinin halini anlaması yok mu? Var. Müslümanların birbirlerini dertleşmesi yok mu? Var. Hepsi var. Hacca gittiğin zaman dünyanın her yerinden gelen Müslümanları görüyorsun, tanışıyorsun. Onların memleketlerindeki ahvali onlarda görüyorsun ya da onlardan bizzat dinleyerek görüyorsun vesaire. Ama haccin teşrii kılınma sebebi, ilk sebebi, büyük sebebi, Rabbimiz tebareke ve teala'ya karşı kulluğumuzu izhar etmektir. İbadettir. ibadet. Bizim yaratılma sebebimiz bu. Biz yoldan eziyet veren taşı bile maslahatından, menfaatinden önce Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ittibaen Allah azze ve celle'ye, böylece de Allah azze ve celle'ye ibadet olarak kaldırır. Bu büyük hakikat bilinmeyince Müslümanlar yüce Allah Subhanahu ve Taala'ya ibadeti ve kulluğu öncelikleri haline getirmeyince devamlı meşgul oldukları mesela bir tarafgirlik hissiyle devamlı meşgul oldukları mesela Müslümanları zafere götürmek oluyor. Yahu senin Allah ile bir taallukun yok ya. Allah'ın dininden sana ne? Yani iş tersten başlamış. İslam'a tarafgirlik hissiyle sahip çıkıyor. Yani bugün bu takımları tutan ahmaklar var ya. Fenerbahçe'yi tutuyorlar. 30 yıldır Fenerbahçe'yi tutuyor. Fenerbahçe'nin ondan haberi var mı? Yok. Aynı bu şekilde anlamsız herhangi bir taalluk yokken anlamsız Allah'ın kalpte yarattığı bir tarafgirlik hissi var. Çizip olma, bir yere mensup olma, bir şeyi dava gütme. Böyle bir nasıl tabir edilir bilemedim. İnsanda böyle bir şey var. Bir ülkü, bir dava gütme ihtiyacı var. Böyle halkın adi değersizleri böyle değersiz davalar gidiyorlar. Fenerbahçe yenecek, Beşiktaş yenecek. Biraz daha üst seviyede insanlar bir ideoloji sahipleniyorlar. İşte kimi ırkçılığı, kimi sosyalizmi, kimi komünizmi, kimi bilmem neyi savunuyorlar. Bunları tarafgirlik hissiyle yani bir tarafta olma, bir yere mensup olma. Çünkü insan hayvan değil de Sadece evini düşünsün, ailesini düşünsün, çoluk çocuğunu düşünsün. Bir şeyleri dava edinmek, bir yerlere taraf olmak, bir yerlere mensup olmak hissi var. Subhanallah, Müslümanlar da bu önceliği yitirince, ibadet önceliğini yitirince, İslam'ı bu tarafkirlik hissiyle tutuyorlar. Ben Müslümanım demenin anlamını bile bilmiyor. Ben İslam üzereyim demen anlamını bile bilmiyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le bir ilişkisi yok. Ama bir haber çıkıyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in karikatürünü yapmışlar. Dinle, imanla, Resulullah sallallahu aleyhi ve ilgisi olmayan adamlar. O tarafkirlik hissiyle imani bir hareket değil yani. Yani bazıları da subhanallah Diyorlar ki bak ümmeti Muhammed'de iman depreşti. Bak meydanlara çıktılar. Sokaklarda yumruk sallıyorlar. Ya böyle değil. Böyle değil ya. Yüce Allah Azze ve Celle katında bunların bir değeri olmaz. Allah Subhanahu ve Teala kalplere bakar. Amellere bakar. O taraf kirlik hissiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahip çıkıyor. Meydanlara iniyor. Yumruk sallıyor kahrolsun Danimarka, kahrolsun bilmem neresi, kahrolsun filan rassam, Peygamber sallallahu aleyhi ve karikatürünü yapmış. Ve bu Subhanallah sadece o insanlarda değil, genel bir hal almış. Allahu Teala'yı tanımak, ona ibadet etmek, onun için, ona ibadet etmek için, onun rızası için, onun rızasını aramak için, yaratıldığı bilincinde olmamak, bu galip bir hal. Ne için yaratıldığının bilinci de değil. Ben onun hoşnutluğunu aramak için buraya gönderildim, getirildim, yaratıldım. Onun rızasını arayacağım hayatım boyunca. Her adımımda, her sözümde, her fiilimde. Bu bilinçten yoksun. Yani gafletten söz etmiyoruz biz. Bir, bir insan bunu bilir ama dalar gider. Gaflet. Biz bunu bilmemekten söz ediyoruz. Biz bunu bilmemekten söz ediyoruz. Namazı kılan da, orucunu tutan da, yani ibadet ehli olan bile ibadetin önceliğini bilmiyor, bunun için yaratıldığını bilmiyor. Subhanallah. Onun için, hani muamelatla ilgili hükümler Allahu Teala Azze Ve Celle'nin kulların arasında adaleti kendisiyle. E, tesis, e, tesis edebileceğimiz adaletin kendisiyle gerçekleşebileceği emirler, y hükümler, yasaklar, hırsızın elini kesmek falan bu bunları bir kenara koyalım. Bunlardaki dünyevi maslahatlarımız ve ukravi maslahatlarımız açık. Bunlar bir kenar. İbadetlerde bile o maslahatlar aranıyor, çıkartılmaya çalışılıyor, hatta guluvva gidiliyor. Yani namazın sağlığa iyi geldiğini söyleyebilecek kadar guluvva gidiliyor. Diyor ki böyle yapınca bu hikaye değil ha. Bu evet. hikaye değil. Gerçekten İslami bir dergide ben bunun resimlerini gördüm. Selam veriyorsun ya Esselamu Aleyküm Aramutullah Esselamu aleyküm kireçlenme olmazmış. Bak şimdi burada ben söyledim siz bile buna kapılabilirsiniz. Ondan sonra namaz verirken böyle iyice kireçlenme olmasın diye bu ya namaz mahz ibadettir. Ondan sonra şeyi araştırma, elleri kaldırmak nedir, Boyuna mesetmek böyle böyle. Peygamber sana sen parmağı parmağı yalayın demiş. Buralardan bir sıvı çıkıyormuş, şifa veriyormuş. Bunlar ön plana çıkartılıyor, çıkartılıyor ve bunlar için insanlar amel yapmaya başlıyor. Allahu Teala'ya itaat, Allahu Teala'ya ibadet, onların önceliği. değil. Böyle olunca işte İslam'a da tarafkirlik hissiyle sahip çıkıyor. Yüce Allah'la olan taallukundan değil. Bir insan İslam'ı niye sever? Yani emirler, yasaklar, ibadetler, namazı, orucu niye sever? Niye sevmesi lazım? Allah'ı sevdiği için. Yani Allahu u Teala'ya güçlü bir bağ ile bağlıdır. Yüce Allah Azze ve Celle'yi sever. Allah'ın emirlerini de sever. Allah'ın yasaklarını da sever. Allah'ın dinini de sever. Allah'ın dininin yaşanmasını sever. Allah'ın isminin yücelmesini sever. Allah'ın kelimesinin üste çıkmasını sever. Onlar da bu böyle başlamamış. Yani evvel önce iman, Allah'a bağlılık, Allah sevgisi sonra da bunun üzerine öbürleri bina edilmemiş. An anlatabildim mi? He? Anlıyoruz değil mi? Yani onlarda bu böyle başlamamış. Birisi gelmiş onlara demiş ki niye biz eziliyoruz? Her yerde bizim kanımız mora, Eritre biz bu, bu da zaten ta taalluktaydı gidip nereye hangi sa baltaya sap olsam hangi baltaya sap olsam İslamcı oluvermiş. Öbürü de demiş ki biz Türk'üz. Bu memlekette Kürtlerin ne işi var? Kürtler kanımızı döküyorlar falan. O da bir baltaymış. Sap arıyormuş. Gitmiş ona sap olmuş. Yani ülkü, dava, bir şeyleri bir şeylere mensubiyet, taraf tarafgirlik hissiyle İslamcı oluvermiş. Anlatabildim mi? Ondan sonra marş vermişler. Marşları dinlemeye başlamış. Adamın yine uydurulukça bir Türkçe kelime, dinsel bir yönü yok. Dini bir şey yok bir iman, bir taalluk falan yok. Ondan sonra kitaplar vermişler. Davetçi nasıl olmalı? Orada da yazıyor davetçi gece namazına kalkmalı. Motive edici unsurlar. Onları bile motive edici unsurlar olarak yerine getirmeye başlamış. Böyle bir korkunç manzarayla karşı karşıyayız. Onun için Müslümanların çok ilgilendiği bir şey var. Ne zaman yeryüzü hakimiyetine ele geçireceğiz? Yumruk da böyle ya. Yani. Şimdi burada kayıtta gözükmüyor. Çok ilgilendikleri bir şey var. Onun için namaz kılmayan çok insan var. Boykot yapıyorlar. 20 senedir Coca-Cola almıyorlar. Kafirleri yıkmak için. Çünkü her Coca-Cola bize karşı sıkılan bir kurşundur. Böyle. İşe buradan başlamışlar yani. Buradan başlayarak buraya varsalar yine neyse yani oradan İslam'a bir tarafkirlik hissiyle girebilir insan. Ben de bu kalabalığa tabi olayım diye girebilir insan. İslam'a yüzeysel girebilir insan. Dinle yüzeysel tanışabilir. Yani hatta dinle bir kadını sever o Müslümandır o da gelir Müslüman olur. Böyle girebilir. Sonra da tahkik eder inşallah. Anlatabiliyor mi Sonradan imanı tahkik eder. Allah'ın kitabını okur. Subhanallah. Kadın dinden göre döner. O dinden dönmez. Böyle olabilir. Bu mümkündür. Yani tersinden başlayıp da öze inseler neyse hayır. Öze inmelerinin önüne de bir takım engeller konulmuş öze gelemiyorlar, inemiyorlar. <gülüyor> Bütün bu ön sözü yapmaktaki amaç Kardeşlerim. Yani işinize, gücünüze bakın. Bunu demek için. İşinize, gücünüze bakın. Sizin işiniz, gücünüz Allah'ı tanımak, ona ibadet etmek, emirlerini ödemek, yasaklarından uzak durmak. Gidin taharet hükümleri öğrenin, gidin namazla ilgili emirleri öğrenin. Allahu Teala ve ona ibadet etmek sizin ilk önceliğinizdir. İşinize, gücünüze bakın. Amellerinizi düzeltin. Kıyamet günü sana sormaklar niye İslam devletini kurmadın diye. Sana öncelikle sorarlar. Niçin ibadet etmedin? Ve Allah kalplerdekini biliyor. Biz işimize, gücümüze bakalım. Bizim önceliğimizi tespit edip o önceliğimizi öne almamız lazım. Herkes fert olarak kıyamet günü gelip dirilecek. Bu çok yanlış bir şey. Bir insanın, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dualarının çoğuna bakın, bireyseldir. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım diyor. Allah'ım cehennem azabından sana sığınırım diyor. Biz kendi paçamızı önce yırtmaya çalışmalıyız cehennemde. İşimize, gücümüze bakarsak Allah subhanahu ve ta'ala onu da bize verir. Onu da bize verir. Ama bu ön plana çıkartılıp şimdi burada bir ayet okuyacağız. O ayet münasebetiyle yine söyleyeceğim. Bu ön plana çıkartılıp onun için onun için yapılmaz. Onun için yapılmaz. <gülüyor> Yüce Allah azze ve celle buyuruyor ya fel edullukum ala ticaretim Tuncikum min azabin elin. Sizi can yakan bir azaptan kurtaracak ticareti göstereyim mi? Can yakıcı bir azaptan kurtaracak ticareti göstereyim mi? Tu'minune billahi <tüminullahi> ve bil yevmil ahiri ve tucahidune fî sebîlillâhi bi emvalikum ve enfusikum zâlikum khayrun lakum in kuntum ta'lam. Diyor Allah'a ve ahiret gününe iman edersiniz. Sonra da bu imanın gereği olarak mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Bu sizin için daha kayınlıdır. Eğer böyle yaparsanız size Allah adın cennetlerini verir. ırmaklar akan içinde köşklerin buyurduğu adın cennetleri bulunduğu adın cennetleri. Sonra Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bir şey de var ki neha siz onu seversiniz. Tabiatınız, fıtratınız icabı istersiniz, seversiniz. Nasrüm minallah ve fethum karim. Öncelik neymiş? Ahiretmiş. Allah yolunda cihat, Allah yolunda savaş bile öncelikle o savaş karşılığında müminin umduğu şey ne? Adi değersiz beş para etmez dünyanın hakimiyeti mi? Değil. Ne fert olarak ne topluluk olarak. Gücü Allah bilir bir şey daha var. Siz onu ister seversiniz. O nedir? Allah'tan bir zafer ve yakın bir fetih. Bunu, bunu, bunu da insan tabiatı icabı dünyada görmek istiyor, sevmek istiyor. Biz imanımızla biliyoruz zaten kafirler zelil olacaktır. Bütün bu yaptıklarının cezasını zaten görecekler. Ama tabiatımız icabı bunun acele olmasını hemen olmasını da istiyoruz. Değil mi? Diyoruz ki kafirler zilleti tatsınlar. Müslümanlar da izzete kavuşsunlar. Bunu istiyoruz. Allah subhanahu wa ta'ala onu da ediyoruz. İman ederseniz Allah'a vasiret gününe ve Allah yolunda malınızla ve canınızla cihad ederseniz. Onu da vaat edin. Önceliğimizi bilmemiz lazım. Bizim için öncelik Yüce Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadeti tahkik etmektir. İnsan bunu bilirse, bunu bilirse, o zaman Allah'ın rızasını gözetir, hedefe varabilmek için. Şimdi sen hedefe kilitlendin. Müslümanlar zafere gitsin, Müslümanlar zafere gitsin. Senin için hedef gaye bu olunca, ibadet sonraki bir şey olunca, Allah'ın rızası, onun hoşnutluğu sonraki bir şey olunca ne olur? Allah'ın rızasıyla hedefe giden yol çatıştığı zaman, Allah'ın rızasını, hedef öncelikli ya, Allah'ın rızasını arkaya atarsın. Allah'ın rızasını sonraya bırakırsın. Onu önemsemezsin. Aldırmazsın. 40 tevil ile Allah Azze ve Celle'yi gazaplandıracak yollara girersin. O kendine belirlediğin yüce hedef için. İslam'ı zafere götürmek. Müslümanları zafere götürmek için Subhanallah imandan çıkmayı bile göze alır. İmandan çıkmayı bile göze alıveriz. Bizim fert olarak ve topluluk olarak Müslümanların önceliği ibadet olmalı. Başka? Önceliği ahiret olmalı. Bu hayat asıl hayat değil kardeştireyim. Bu hayat asıl hayat değil. Biz cihadımızla, ibadetimizle neyi isteyeceğiz? Neyi istiyoruz? Neyi istemeliyiz? Ahireti istemeliyiz. Ahiret ebedidir, hakikidir. Hayal değildir. Ahirette kafirlerin zelil olmaları içini rahatlatıversin. İlla dünyaya, dünyada bu izzeti isteme. İslam'ın, Müslümanların izzetini. Elbette bir mümin olarak bunu istersin. Ama bunu görmeyi şart koşma. Sen kendi işine bak. Senin işin Allah'a ibadet senin işin Allah'a itaat. Biz cihad için atları bile, silahları bile öncelik olarak Allah buna emretti diye hazırlarız. Sonraki de düşmanlara karşı bununla savaşırız. Çünkü sebepleri inkar ediyor değiliz. İkrar ediyoruz. Ama Allah subhanahu ve teala'ya ibadet onun emrini yerine getirmek bizim her daim her zaman önceliğimizdir. Bize hedef gözüken şey de İslam'ı izzete, Müslümanları izzete götürmek. Yüce Allah Azze ve Celle'nin rızasıyla çatışan, çelişen bir şey olursa ne olur? Onu terk ederiz. Allah'ın rızasını değil. Bu girişi yaptıktan sonra Yüce Allah Subhanahu ve Taala bize dünyada da hakimiyet, dünyada da İslam'ın yeryüzüne hakim olması, aziz olması ve kafirlerin zelil olmasının bizim ona olan ibadetimize, ona olan bağlılığımıza ve onun emirlerini yerine getirmemize bağlı olduğunu Kur'an'da açık seçik bildirmiştir. Ve bunun zıttı, Müslümanların zilleti de dünyadaki zilleti ve kafirlerin Müslümanlar üzerine galip çalması da ona itaatsizlik, onun emirlerini terk etmek ve onun dinini yaşamamak yüzündendir. Bunu Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde, açık surette ve ima suretinde haber vermiş Allah Azze ve Celle. Peygamberlerinin kıssalarında haber vermiş Allah Azze ve Celle. Bir yerde de buyuruyor ki وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah vaad etti. Allah vaad etti. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle vaidde bulununca yani tehditte bulununca rahmeti, gazabına galebe çalıp geçtiği için Allah Azza ve Celle vaidinden vazgeçebilir. Okula rahmette bulunur. Zina edenlere, içki içenlere. Allah azze ve celle tehditte bulunmuştur onların cehenneme gireceği ile ilgili. Allah'ın kitabında var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde. Ama yüce Allah azze ve celle de bulunur. Ama o vaidinden vaad ayrı, vaid ayrı, vaid ne tehdit. Rahmeti gereği, rahmeti gazabına galebe çaldığı için ne yapabilir? Vazgeçebilir. Ama Allah subhanehu ve teala vaatte bulunursa, söz verirse yani, Yüce Allah azze ve celle'nin bu sözü kat'i surette gerçekleşir. Kat'i surette. Vaatte bulunup da sözünü gerçekleştirmemek iki sebebe bağlıdır. Bir, vaatte bulunan yalancıdır. Şeytan da vaat ediyor değil mi? Ashabına, hizbine. Ama yalancı. İnsan insana vaat eder. Ben sana şunu alacağım, şunu vereceğim. Şu işi yaparsan şöyle yapacağım sana. Vaatte bulunur. Ama yalancıdır. Vaatte bulunma iki surette gerçekleşmez. Bir, adam yalancıdır. Vaat eder, vaadini yerine getirmez. İki, Gücü yetmez, kadir değildir. Vadetti bir defa ağzından çıkıverdi ama şimdi o vaadettiği şeyi yerine getiremiyor. Bu iki hususun Allah Subhanahu ve Taala hakkında ispatı mümkün mü? Ebeden. Yüce Allah azza ve celle Allah'tan daha doğru sözü olan kimdir? Ve Allah Azze ve Celle neyi vaat edip de yerine getirmekten acize düşebilir? Aciz de Allah'tan uzaktır. Yalan da Allah'tan uzaktır. Subhanahu ve Teala Allah Azze ve Celle bu eksikliklerden oldukça büyük, oldukça uzaktır. Kuddus, subhandır Allah. O halde Allah vaat ettiyse Herhangi bir tereddüte, herhangi bir şüpheye var mı? Müminin kalbinde herhangi bir tereddüte ve herhangi bir şüpheye, herhangi bir titremeye yer yok. Allah'ın vaadinden ancak kafirler şüphe ederler. Çünkü onu ya aciz biliyorlar ya itimat etmiyorlar. Mümin kalp Allah'ın vaadi hususunda Herhangi bir endişeye düşmez, herhangi bir şüpheye kapılmaz, herhangi bir şekke düşmez. Bir an bile, bir kişi kalsa bile, Allah vaad etti. Allah vaad ettiyse tamam. Az da olsak, güçsüz de olsak, kuvvetsiz de olsak, Allah vaad etti. Allah vaad ettiyse tamam. Peki Allah kime vaad? وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ Allah sizden iman edip salih ameller işleyenlere vaad Yani Yüce Allah Azze ve Celle vaadini hangi şarta bağladı? İman ve salih amel. Bu vaadin gerçekleşmesi için başka bir şart var mı? Yok. Başka bir şart yok. Bu vaadin gerçekleşmesi için başka bir şart Allah bize koşmadı. İman ve salih amelin kapsamına giren ne varsa onları yerine getirdiğimizde iş tamamdır. İş tamamdır. Bu vaadin gerçekleşmesi için Yüce Allah bize başka bir şart koşmadı. İman ve salih amel şartı bu vaadin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Yüce Allah Subhanahu ve ta'ala burada minkum buyuruyor. Yani insanlar içerisinden, mesela o gün Araplar içerisinden, insanlar içerisinden iman edip salih amel işleyenlere vaat etti anlamına gelmesi de mümkün. Yani Allah içinizden yani ey insanlar Allah sizin içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etti denilmesi de mümkündür. Bu manaya gelmesi de mümkündür. Ey Müslümanlar Allah sizin içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etti denilmesi de mümkündür. Bu takdirde mana nasıl olur? Buradaki amenu vacib iman değil müstahab imandır. Yani imanı kemaliyle gerçekleştirenlere bütün vacipleri yerine getirip, bütün haramlardan uzak durup, nevafil ile, müstahaplar ile Allah'a yaklaşmaya çalışanlara. Bu imanın kemalidir. İmanı kemaliyle gerçekleştirenlere ve salih amel işleyenlere vaad ettir. Buna göre bu vaat, bu anlama göre bu vaat kime aittir? Müslümanlara değil kime? Müminlere aittir. Yani Allah Azze ve Celle Müslümanlara değil, müminlere vaad etmiş olur sizden, yani aranızdan iman edip salih amel işleyenlere. Müslümanlardan bazıları mümindir. Yani bu vaade erişebilmek için, böyle bir mananın muhtemel olmasından dolayı bu vaadin ehli olan kimseler, bütün haramları terk eden, bütün günahlardan uzaklaşan, her vacibi yerine getiren, ayrıca nevafil ile Allah'a yaklaşmaya Gayret eden kimselerdir. İşte Allah bunlara vaat etmiştir. Kesinlikle. Kesinlikle vaat etmiştir. Evet. Diyor ki <gülüyor> neyi vaat etti peki? Bak bir, birbiri sırasınca geliyor. Kim vaat etti? Allah. Kime vaat etti? İman ve salih amel sahiplerine. Peki neyi vaat etti Allah? Neyi vaat etti? Cenneti vadetti. Bu ayette başka bir şey söz konusu. Şöyle bir sual zihne geliyor. Bazen de arkadaşları soruyorlar. Diyorlar ki, bir insan nasıl cem edebilir? Cennet isteği, cennet arzusu, cehennemden kurtulmak, Allah'ın rızası ve Allah'ın emir ve yasak, Allah'ın emirlerini yerine getirmekteki, yasaklarını terk etmekteki, dünyevi maslahat menfaatleri istemeyi, bütün bunları nasıl cemedir? Yani Allah'ın bir emri var, o emri yerine getirmekte dünyevi pek çok maslahatlar ve menfaatler var. Bu maslahat ve menfaatleri de istiyor, o emri yerine getirerek cenneti de istiyor, Allah'ın rızasını da istiyor. Bu nasıl olabilir? Bunun misali şudur kardeşlerim. Allah'ın vaatlerine inanmakla kastın halis olarak Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğu olmasının misali şudur. Bir insan İstanbul'dan Kayseri'ye doğru yola çıktığı zaman onun hedefi ve maksadı nedir? Kayseri'ye varmak değil mi? Ama yol üzerinde <gülüyor> Bursa'ya uğrayacağını uğruyor mu Bursa'ya? Nereye uğruyor? Ankara'ya uğrayacağını bilir. Ankara'dan geçeceğini bilir. Şu, şu şu şu şu köylerden şu şu şu şu şehirlerden geçeceğini bilir. Bunları bilmesi, bunlara yakin etmesi, oralarda olan fevaide, maslahatlara, menfaatlere şahit olması, onu asli gayesinden sattırması onun nihayette varmak istediği yer Kayseri. Ama yolda Ankara'ya uğrar, İzmit'e uğrar, oradan eee meşekeriydi. Bir, bir şeker pişmaniye alır. Oradan orada bir faydaya şahit olur. Ankara'ya uğrar, Ankara simidi alır. Yani yol boyunca buralara uğrayacağını kati surette yakinen bilir ve oralardaki maslahatlardan faidelenir. Ama nihai gayesi Kayseri'ye varmıştır. Aynı şekilde mümin müminin kalbinde Allah Azze ve Celle'den daha azim bir şey yoktur. Cennet de mi? Evet. Cennet de. Allah Subhanehu ve Teala'dan daha azim bir şey yoktur. Seni yaratan o. Sana bu hayatı bahşeden o. Sen daha yok iken senin için cenneti hazırlayan o. Sana o nimetleri hazırlayan o. Ondan daha azim bir şey olabilir mi? Onun hoşnutluğundan daha azim bir şey olabilir mi? Olmaz. Mümin için olmaz. Hedeflediği gaye Allah Subhanahu ve Teala'nın hoşnutluğudur. Ama yol boyunca Allah Azze ve Celle'nin vaatlerinden istifade eder. Bunda bir beis. Bunlara yakin etmekte bir beis yok. Bunları istemekte bir beis. Allah'ın vaadini ummak zaten Allah'a ibadet değil mi? Allah'a ibadettir. Ama mümin, müminin kalbindeki en yüksek gaye, en azim olan şey, Yüce Allah'ın hoşnutluğu. Yüce Allah'ın hoşnutluğu. En azim olan şey budur. Bunun yanında cennetteki köşkede iman eder. Kişi, kişi birisini sevdiği zaman onun nesini de sever? hediyesini de sever. Nesinden de korkar? Kızmasından ve kızmasının etkilerinden de korkar. Değil mi? Bir kişi birisini sevdiği zaman onun hediyesini de sever. Biz de köşkleri seviyor muyuz? Cennet köşklerini. Evet. Dünyada Allah'ın bize vaatlerini sever miyiz? Evet. İster miyiz? Evet. Ama bizim kalbimizde Rabbimiz Tebareke ve Teala'dan daha azim bir şey yok. Onun hoşnutluğunu ermekten daha azim daha büyük bir şey yok. Evet. Burada da Allah Subhanahu ve Teala vaat ediyor, iman ve salih amel sahiplerine vaat ediyor. Allahu Teala'nın hediyesi görerek biz de istiyoruz onu. Neymiş bu? yüce Allah buyuruyor ki "Le yastakhlifennahum fil ardi." Onları yeryüzüne halef yapacağız. Yani Başkalarının yerine onları yeryüzünün hakimleri, efendileri yapacağım. Yani başkalarını götürüp halef olmak bu demek. Onları yeryüzünün halifeleri yapacağım. Ne demek halife? Başkasının yerine geçen demektir halife. Yani şu anda başkalarında olan, başkalarının elinde olan yeryüzünü, yani oranın egemenliğini, saltanatını, hükümranlığını onlara vereceğim diye vaat etmişti. Onlardan öncekileri müfessirler, İsrail oğullarını örnek veriyor. Onlardan öncekileri yani Firavun ve hanedanını helak edip İsrail oğullarını onların saltanatının varisleri kıldığı gibi. Bu kelimeyi varis olmakla tefsir ediyor müfessirler İbn-i yani onları yeryüzüne varis yapacağım. Onları başkalarının yerine geçireceğim. Yeryüzünün egemenleri olacaklar. Hükümranları olacaklar. Yeryüzünün hakimleri olacaklar. Ha kim vaat etti? Allah. Kime vaat etti? Müminlere, iman ve salih sahiplerine. Bunun kapsamında pek çok şey var. Neyi vaat etti? yer yüzünün egemenliğini vaat ediyor. yüce Allah Azze ve celle buyuruyor ki ben bunu daha önce de yaptım. Ben bunu daha önce de yaptım. Ve başka neyi vaat ediyor? Burada da vaat kardeşlerim tekitle te bak bu lam tekit te için gelmiş buraya. Le yastakhlifenhum diyor ya. Peki Allah'ın vadinin pekiştirme, tekit te pekiştirme demek. Yani ifadeyi kuvvetlendirmek. Yani biz Türkçe'de nasıl deriz? Kesinlikle onları yeryüzünün halifeleri yapacağım. Mutlaka, muhakkak. Yüce Allah Azze ve Celle insanlar sözlerini niçin böyle pekiştirmeye ihtiyaç duyarlar? Hayır, inandırıcı olmak için. Karşısındakini ikna etmek için. inandırıcı olmak için. Yani şüphen olmasın? Bak kesinlikle kesin diyorum sana ya. Doğru, doğru, doğru. Allah Subhanahu ve teala vaadinin teekide ihtiyacı var mıdır? Yok. Ama kulların kalbinden Allah Azza ve celle doğabilecek her türlü şekki izale etmek için burada tekit yapıyor. Kesinlikle onları yeryüzünün halifeleri yapacak. İman ve salih amel sahibi olurlar tıpkı kendilerinden öncekileri yaptığım gibi. Sonra yüce Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Ve le yumekkinenna lehum dinahum." Ve onların dinini yeryüzünde egemen kılacağım. Yerleştireceğim. "Ve le lehum dinahum allazi lehum." Onlar için razı olduğu dinlerini yani Hani onlar Allah'ın rızası için iman ederek İslam'a girdiler. İslam da aziz değildi o zaman. Kafirler izzet içindeydi. Onların dini yeryüzüne hakimdi. Yüce Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede sahabeye ve onlardan sonra geleceklere neyi vaat ediyor? Sizin dininizi o yaşadığınız ve yaşadığınız için eziyet çektiğiniz yaşadığınız için yurdunuzdan sürüldüğünüz, iman ettiğiniz için hor görüldüğünüz, iman ettiğiniz için itildiğiniz kakıldığınız, iman ettiğiniz, yaşadığınız için arka plana itildiğiniz o dininizi var ya, sizi, dininizi yeryüzünde hakim kılacak. Bu din yeryüzünde hakim olacak. Ama vadin ehli gelirse... İman ve salih amel. <gülüyor> İman ve salih amel. Allah azze ve celle buyuruyor ki devamen. <gülüyor> Onların korkularını emniyet ve güvene çevirecek. İman edip salih amel işleyenlerin korkularını Allah azze ve celle ne yapacak? Emniyet ve güvene çevirecek. Önceden korku içindeydiler. Sonra büyük bir emniyete ve güvene kavuşacaklar. İman edip salih amel işleyenler. Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki daha sonra Onlar bana ibadet eder ve hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Onlar bana ibadet eder ve hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Böyle de tefsir ediyor ulema. Yani hal, hali hazırda onlar bana ibadet eder ve bana hiçbir şey ortak koşmazlar. Onun da illet, yani çünkü onlar bana ibadet eder ve bana hiçbir şey ortak koşmazlar olduğunu söylüyorlar. Şöyle de tesir ediyorlar. Böylece onlar bana ibadet etmeye devam edecekler. Yeryüzünün egemenliğini onlara verdikten sonra, onların korkularını emniyete çevirdikten sonra bana ibadet etmeye devam edecekler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmeye devam edecekler. Yahut onlar ki, başta geçen o iman ve salih amel sahipleri bu vaade layık olanlar kimlerdir biliyor musunuz? Bana ibadet eden ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayan kimselerdir. Onlar o kimselerdir. Eğer bu vaat gerçekleşmiyorsa Allah Subhanahu ve ta'ala her türlü eksiklikten münezzeh olduğu için, bu vaadin ehli olmadığı için gerçekleşmiyor. Öyle mi? Bu vaadin ehli olmadığı için. Şart koşulan ne? İman ve salih amel. Ahirdeki şart ne? Şirksiz ibadet. Şirksiz bir şekilde Allah'a ibadet. Ahirdeki şart bu. Onun için kardeşlerim bizim yeryüzü egemenliğimizin ve izzetimizin önündeki engel başta şirk sonra da salih amelin zıttı olan fasit bozuk, çirkin kötü amellerdir. Kötü itikatlar ve kötü ameller dünyamızı da ahiretimizi de berbat eden şeydir. Kafirlerin Altında ezilmemizin sebebi de budur. İşte bu Allah'ın ayetleri. Müslümanların dört bir tarafta kanlarının akmasının sebebi de budur. Yoksa Allah Subhanahu ve teala elbette vaadinden dönmez ve elbette vaadini gerçekleştirmeye kadirdir. O halde neden vaadini gerçekleştirmiyor? Çünkü o vaadini şarta bağladı. İman ve salih amel, şirksiz bir ibadet, bu şart ümmette gerçekleşmedikçe Allah'ın vaadi gerçekleşmeyecek. Peki bizim için başka bir yol var mı? Tamam, Yüce Allah biz bu şartı gerçekleştirmeyelim, Yüce Allah'ın vaadi de şöyle bir kenarda dursun. Biz sebepleri kullanarak yeryüzü hakimiyetine geçelim. Yüce Allah'a önemsemeyelim. Yüce Allah'ın rızasını aramayalım. Allah'a ibadet birinci önceliğimiz olmasın bizim. Şirkten nehyetmeyelim. Şirkten alıkoymayalım. Günahları terk etmeyelim. Yeryüzü hakimiyetini yine elde edebiliriz. Neyle? Çok para lazım. Çok adam lazım. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Çok adam olması için de ne yapacaksın? Şirkten nehyetmeyeceksin. Çok adam olması için, çok para olması için ne yapacaksın? Günahlardan yetmeyeceksin. Ne diyor? Seleften birisi diyor ki emri bil maruf nehyanil münker bizde dost bırakmadı diyor. Bizde dost bırakmadı diyor. Emri bil maruf yapacaksın. Nehyanil münker yapacaksın. Subhanallah. Halbuki insan. Gerçeklere gözü açık olsa ayrılıp gidenlerden üzülmez. Kopup uzaklaşanlardan üzülmez. Allah'ın bizzat bunu murad ettiğini bilir. Allah bizzat onu murad ediyor zaten. Buna ne diyoruz? Temyiz. Allah ayrılmayı murad ediyor. Mümin ile muvahhidin, mümin ile kafirin, müşrik ile muvahhidin fasık ile salihin ayrılmasını murad etmiştir Allah. Göklerin ve yerin fesadı kafirler ile müminlerin karışmasındadır. Müşrik ile muvahhidin karışmasındadır. Tevhid ne şirk ne bilinmemesindedir. Bu dinimizin ve dünyamızın fesadıdır. Allah bu ayrılmayı zaten istiyor, murad ediyor. Nedir bu senin? Ayrılık çıkar diye tevhidi bir kenara atman. Ayrılık çıkar diye emri marufu nehyi münkeri terk etmen. Elbette İslam dininde yüce maksatlardan biridir. Birlik. Ama o birlik tevhid üzere olan birlik, birliktir. İslam'ın kastettiği birlik. Onun için tevhid birlik üzerine vahdete feda edilmez ama vahdet tevhide feda edilebilir yani tevhidi konuştuğumuzda vahdet bozulacaksa bu bozulmayı bu ayrılığı göze alır mıyız Elbette biz tevhid için yaratıldık vahdet deneymiş vahdet deneymiş birlik deneymiş ama tevhid üzere olanların birliği ha bu önemli bu önemli. Allah bunu istiyor çünkü Allah'a olan ibadetlerimizden birisi bu. Bu Allah'a ibadet. Tevhid üzere olanların birbirini sevmesi Allah'a ibadet. Bu önemli. Bunun tahkiki için uğraşmak lazım. Ama tevhid ve sünnet üzere olmayanların tevhid ve sünnet ilimlerini yayma derneği değil yani. Tevhid ve sünnet üzere olmayanların bunların vahdeti istenen arzulanan bir şey değil. İstenen, arzulanan bir şey değil. Dolayısıyla kardeşlerim, gerçekte ümmetin izzetine hizmet edenler, imana ve salih amele davet edenlerdir. Boykota yap, Boykot yapanlar ve boykot yapmaya davet edenler değil. Yapıyorsan yap, Allah mübarek etsin. Yani biz, bir adam kendi şahsi tercihiyle kafirlerin mallarını kullanmıyorsa bundan men etmiyoruz. Biz kendimiz bile yapıyoruz. Orada içkili dükkan var, burada içki satmayan dükkan var. İçki satmayan dükkanı tercih ediyoruz. O adam haddini bilsin diye, bu adam Müslümandır bu kazansın diye. Ama ümmetin izzetinin anahtarı olarak bunu öne sürmekten vazgeç. Şahsi tercihin olarak yap. Ama ümmetin izzeti bundadır. Coca-Cola alanlar bizim başımıza bunları... Hayır. Gerçek nasıl? İmana ve salih amele davet edenler, imanı ve salih ameli gerçekleştirenler, ümmetin hakimiyetine ve izzetine hizmet ediyorlar. Çünkü Allah'ın vaadinin gerçekleşmesini sağlıyor o insanlar. İmanı ve salih ameli nehyedenler de ümmeti Asıl olan ahirette felakete sürüklüyorlar ve dünyada da felakete sürüklüyorlar. Bizim için öncelik ahiret her zaman. Biz imanı ve salih ameli de dünya hakimiyeti için mi gerçekleştiriyoruz? Hayır. Sadece Allah'ın vadine bak o misali iyi zapt edin. Allah'ın vaadine iman ediyoruz. Bizim kalbimizde azim olan ne? Cennet ya. Cennet. Yani iman ve salih amel üzere olacağız. Ne olacak? Her birimiz mi kral olacağız? Yok. İçimizde bir tanesi kral olacak değil mi? Gün gelecek o da zalim olacak. Ona da ayaklanamayacağız. Caiz değil. Anlatabildim mi? Subhanallah. Her birimiz mi hedefe erişeceğiz? Hayır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yürürken yolda Musab düştü, Hamza düştü. Hangisi gördü Mekke'nin fethini? Hangisi gördü ceziretül Arap'ın tamamının Müslüman olduğunu? Hangisi gördü? O Mekke'ye girişi hangisi gördü? He? Görmediler. Kimler kimler yolda düştüler gittiler. Üstlerinde kefen bile yoktu. Yeryüzü hakimiyeti nerede? Ama onlar daha azim bir şey istiyorlardı. Yeryüzü hakimiyetiymiş. Benim görmeme gerek yok. İslam aziz olsun yeter. Ben neyi istiyorum? Ben cenneti istiyorum. Cennetten daha azim bir şey var mı? Var. Onun rızasını istiyorum. Onun hoşnutluğunu istiyorum. Ama yakin de ediyoruz Allah'ın vaadine. Allah'ın vaadine yakin de ediyoruz. İman ve salih amel Allah bunu vaat etmiştir. İstiyor muyuz? İstiyoruz da. Kendi namımıza olmasa bile İslam aziz olsun, kafirler zelil olsun. Ya zaten ahirette zelil olacaklar. Öyle bir zilletle zelil olacaklar ki. İçiniz rahat olsun. Zaten zelil olacaklar. Ama insan dünyada da acele, acele görmek istiyor. O zaman bu hususta da içiniz rahat olsun. Eğer şartı gerçekleştirirsek. Yüce Allah Azze ve Celle bunu vaat etmiştir. Allah bunu vaat etmiştir. Yüce Allah Azze ve Celle neye bağladı? Bana ibadet ederler. Ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Subhanallah. Ya bu ayette de yine şirk geldi gördün mü? Bu ayette de yine ibadet geldi. İbadet. Ve men kefere ba'de Kim bundan sonra yani... Yeryüzü hakimiyetini kendilerine lütfettikten sonra kefe're küfrederse. Alimler küçük küfürdür diyor. Nimete küfrederse. Mankörlüktür diyorlar bu. Ulema müfessirler diyorlar ki "Man kafara ba'de zalika." Kim bundan sonra kendilerine yeryüzü hakimiyetini verdikten korkularını güvene ve emniyete çevirdikten sonra ne yaparsa küfrederse yani nimete küfrederse yani nankörlük Türkçe'de nankörlük yaparsa nankörlük yaparsa hatta İbni Cerir Et-Taberi Rahimahullah diyor ki Yüce Allah Azze ve Celle bu vaadini gerçekleştirdi yeryüzünü Müslümanlara verdi Onları yeryüzünün varisleri kıldı. Osman radıyallahu anh'ı öldürerek nimete küfrettiler. Buyuruyor ki devamında yüce Allah feulaike humul fasikun. İşte onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Nimete küfredenler, mankörlük edenler Allah'ın nimetine bunlar yoldan çıkmış kimselerdir ve ikimü's salate ve atuz zekate ve itiyur yüce subhanahu ve teala buyuruyor ki bu ayetin devamında ve namazı ikame edin zekatı eda edin Allah'a ve رسولe itaat edin ta ki rahmet olunasınız la tahsaben ellezine keferu mu'cizinen fi'l ardı zannetmek kafirler Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklar. ve النَّارِ وَلَبِئْسَ الْمَص۪يرِ Onların varacağı yer konakları cehennemdir. Bu ne kötü bir dönüş yeridir. Bu ayette de Allah subhanahu ve teala kafirlerin sonunu bize ihbar ediyor. Ve bize diyor ki yani zannetme kafirler yeryüzünde ne yapacaklar? Allah Teala'yı aciz bırakacaktır. Siz Allah'a itimat edin. Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin, Allah'a dayanın. Allah Subhanahu ve Teala kafirlerin bütün planlarını başlarına geçirecek, bütün tuzaklarını başlarına geçirecek. Bu vaadin gerçekleşmesi için yapacağımız şey imanı ve salih ameli tahkik etmek. İmanı ve salih ameli gerçekleştirmek. Yüce Allah subhanehu ve teala'nın razı olduğu, şeriatta beyan buyurduğu, peygamberinin lisanıyla kitabında beyan buyurduğu imanı gerçekleştirmek. Yoksa bizim yanımızdaki şeyi değil, Allah'ın emrettiği imanı gerçekleştirmek ve salih amelleri gerçekleştirmek. Allah katında azim olan budur kardeşler. Allah katında azim olan bu. Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor? Bana ibadet ederler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Şirk. Eğer birisinin kalbinde adam öldürmek, zina etmek, açık saçık gezmek, kumar oynamak, içki içmek ve buna benzer günahlar Şirkten daha azim ise bu adam Allah Subhanahu ve Taala'nın Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği sırat-ı üzere değil. Allah katında azim olan şey şirktir. Çirkinlik yönünden, kötülük yönünden büyük olan şey şirktir. En büyük bela ve musibet şirktir. Şirk ve arkasından gelen diğer günahlar. O halde öncelikle ateşten kurtulmayı isteyerek öncelikle cehennemden korkarak ve cehenneme girmemeyi isteyerek öncelikle cenneti arzulayarak öncelikle Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın hoşnutluğunu arayarak imanı ve salih ameli gerçekleştireceğiz ve bileceğiz ki bu imanı bu salih ameli gerçekleştirmemizin dünyada da Allah'ın vaadi olan bir etkisi vardır. Bir sonucu vardır. O da yeryüzü hakimiyetidir. Buna da yakin edeceğiz. Bununla da sevineceğiz. Bununla da sevineceğiz. Bununla da mutlu olacağız. Ama ama Bizim imanı ve salih ameli gerçekleştirmemiz, buna davet etmemiz, bunun için çabalamamızın öncelikli hedefi Allah Azze ve Celle'nin hoşlukluğudur ve cennettir. Çünkü Yüce Allah Azze ve Celle'nin vaadinin gerçekleşmesi için o şartın tahakkuk etmesi elbette vakit alacaktır. Ve biz Allah'ın vaadinin gerçekleştiğini görmeden... Göçüp gidebiliriz. Ölmenin son olduğuna inansın, inananlar üzülsünler. Biz ahirette dirileceğimizi ve o gün kafirlerin zelil olduğunu göreceğimizi ve o gün müminlerin aziz olduğunu göreceğimizi biliyoruz. Asıl izzetin ahiretteki, cennetteki izzet olduğunu biliyoruz. Asıl zilletin de ahiretteki zillet olduğunu, cehenneme girmek olduğunu biliyoruz. Yeryüzünün hakimiyeti bizim için ehem bir şey değil ki. Ehem bir şey değil ki. Yüce Allah'ın rızasından ve ahiret mükafatından daha azim bir şey değil ki. Görsek ne ala, Hamd ederiz, şükrederiz. Seviniriz. Görmez isek inanmaya devam ederiz. İnanmaya devam ederiz. Yahu 30 kişi toplanmışsınız buraya. Yeryüzü hakimiyetinden bahsediyorsunuz. Sen inanma. Biz inanmaya devam ediyoruz. Hani ne zaman? Biz o şartı gerçekleştirince. O şartı gerçekleştirince. İnanıyorsak ne yaparız? Yüce Allah'ın hoşnutluğuna aykırı iş yapmayın. İşin özü budur. Rabbimiz tebarek ve teala anlayış versin. Fehim versin. Kardeşlerim, en başta söylediğimi tekrarlayıp bitirmek istiyorum. Yani halk aldığıyla söylüyorum. İşinize bakın. İşinize bakın. Yeryüzü hakimiyeti size vaat edilmiş bir şey. Siz kendi işinizi yapın. Herkes kendi işini yapın. Kimse Yüce Allah'a bir şey öğretmeye kalkışmasın. Herkes kendi işini yapsın. Allah Subhanahu ve Teala göklerin ve yerin mülkünü elinde tutuyor. Dilediğine veriyor, dilediğinden çekip alıyor. Bizim işimiz ona ibadet etmektir. Biz bunun için yaratıldık. Dünyanın hakimiyeti Müslümanların zafere ermesi Bunlar kalbimizdeki niyetlerdir, isteklerdir, arzulardır. O arzular da imanımızdan doluyor. Suriye'deki kardeşlerimizi üzülüyoruz, Filistin'deki kardeşlerimizi üzülüyoruz, şurada buradaki kardeşlerimize üzülüyoruz. Bunlar da bizim imanımızdan doluyor. Ama gerçekleri görmek farklı bir şey. Niye bu hal, niye bu durum, niye bu durumdayız? Bu sorunun Hakiki cevabını vermek başka bir şey. Başka bir şey. Konu uzayıp gidecek. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve etûbü ileyk.